Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve nautu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât amalina. Men yehdihillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فيا عباد الله اتَّقُوا اللّٰهُ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في kitabه الكريم اوز بالله من الشيطان الرجيم Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ma ladin ejtanabu ta'wute yabuduha ve anabu ila Allah lahum al-bushra f-beshr ibad. Akl Allahü Teala fi ayet ökra ista uzbilla. Kul ya ahl kitab بيننا ve بينكم. Ve la her baben min deenillah. Feyentebel bi Sevgili kardeşler, okumuş olduğum Zümer suresi 17. ayette Tauta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere, ona bağlananlara müjde vardır. Kullarımı müjdele denir. İkinci okuduğum Ali İmran Suresi 64. ayette de Cenab-ı Hak mal olarak De ki Ey kitaplılar Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin Yalnız Allah'a ibadet edip kulluk yapalım Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım Ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim Eğer yüz çevirirlerse Deyin ki şahit olun, biz Müslümanlarız. Sevgili kardeşler, Müslümanlar maalesef gündemi tespit edip tayin etme gücünde değiller. En azından oluşan gündemleri Müslümanca değerlendirip yorumlamak, küfrün zihnimizi de diğer konuları işgal ettiği gibi işgal etmesine belirli oranda dur diyebilmek yönüyle gayret etmeliler. Birkaç gün sonra 29 Ekim geliyor. Çoluk çocuğumuzu yine meydanlara çıkartacaklar. Birilerinin izinden gittiklerine dair sözler alacaklar. Devlet adamları ve silahlı kuvvetler Yere sığdıramadıkları Atatürk'ü yine göklere çıkartacaklar, övecekler. Hatta bugün imamlar cuma hutbelerinde başka konular bitti, tevhidden sıra geldi, Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün faziletlerini bir bir anlatıp sayacaklar. Kimi ataperestlerin ağzından hatta şu şirk sözleri ortaya çıkarılacak. O olmasaydı biz de olmazdık diyecekler. Atatürk'ü ilah yerine koyacaklar. Ve Müslümanlara da onu sevdirmek için nice hilelerle televizyondaki haberler gündemi teşkil eden bir sürü kandırmalarla Müslümanları da etkileyecekler Türkiye Cumhuriyeti adıyla yeni bir devletin yeni bir rejimin kuruluşu üzerinden 96 yıl geçmiş İslam şeriatının tümüyle kaldırılıp yerine batı tarzı demokratik layık kemalist bir rejimin kurulduğu zaman dilimini biz tabi ki kutlamıyoruz bu vesileyle rejime karşı tavrımızı gündeme getiriyoruz. Tavuta karşı çıkmayı imani bir görev bilen müminler olarak, tavuti yönetimi reddettiğimiz gibi böyle bir yönetimin başladığı günü, başladığı günü şeriate, İslami devlet anlayışına düşmanlık günü olarak kabul ediyoruz. Devletin onca yönlendirmesi, devlet anlayışına düşmanlık durumunda devletin onca yönlendirmesi belediyelerin katkıları okulların ve medyanın onca teşviki olduğu halde halkın bu tür resmi bayram kabul ettirilen günleri bayram kabul etmediğine şahit oluyoruz. Belediye zabıtalarının zorlamasıyla esnaf belki bugünlerde sadece bir bayrak dikmek, bayrak asmak zorunda bırakılıyor. Ama devletin hiçbir katkısı olmadığı halde halk sadece Ramazan ve kurban bayramlarını bayram olarak kabul ediyor. Temiz elbiselerini giyiyorlar. Birbirlerini ziyaret ederek bayramlaşıyorlar. O günleri bir sevinç günü olarak değerlendiriyorlar. Çünkü, çünkü Müslümanların sadece iki günü bayram olarak değerlendirilir. İki bayramları vardır. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'lilerin iki farklı günlerinde bayram yaptıklarını öğrendi. Medine'liler bu bayramlarda oyun oynuyorlar, eğleniyorlardı. Bunları milli gün tarihi önem taşıyan bir zaman olarak değerlendiriyorlardı. Bu durumu gören Hz. Peygamber bu günlerin Bayram olarak devam etmesini kabul etmedi. Bu sizin milli gününüzdür bir de dini gününüz gibi böyle laiklik anlayışına gidecek milli dini bir ayrımı yapmadı. Ve buyurdu ki Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını Ramazan ve Kurban bayramını lütuf olarak vermiştir buyurdu. Evet Ebu Davud'da, Neseyi'de, Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bu hadis müminlerin de o tarihten kıyamete kadar ancak iki bayramları olduğunu başka günleri bayram kabul etmelerinin caiz ve doğru olmadığını ortaya koyar. İşte bu nebevi tavırdan yola çıkarak bir Müslüman başka günleri bayram kabul edemez hele İslam'ın aleyhine Müslümanların zararına olan Müslümanların belki matem yapma durumunda olacakları günleri şeriatın lağvedilip yerine batı tarzı yönetimlerin ihdas edildiği günleri ne kendisi bayram kabul edebilir ne çocuklarının bayram olarak o günleri kutlamalarını değerlendirmelerini İslami açıdan doğru görür. Cumhuriyet ne demektir? Kısaca onu önce gündeme getireyim. Cumhur, halk demektir, topluluk demektir. Cumhur-u ulema tabirini bilirsiniz. Ulemanın çoğunluğu ekserisi anlamına gelir. Batı dilinde republik kelimesi kamusal alan anlamında kullanılır. Yani bir topluluğa onların birleştirmek suretiyle halk olma özelliğini kazandıran Kamusal bir şey anlamında kullanılır. Dolayısıyla meşruiyet dediğimiz, meşrutiyet dediğimiz veya monarşi dediğimiz anlayışa ters, zıt olarak kullanılır. Yani devlet başkanının halk tarafından seçilmesine ve bir kişinin kendi başına yönetme hakkının olmadığına dair bir,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 oligarşi kavramının zıttı olarak kullanılır. Evet, cumhuriyet kavramı genel olarak temsili demokrasinin uygulanmasını ifade eder. Cumhuriyet, cumhurun yani halkın egemen olması, onun dediğinin uygulanması demek olduğu halde halkın inancı nasıl bir yönetim istediği cumhuriyet yönetiminde hiç de önemsenmez. Halk yönetimi demek olan cumhuriyet yönetiminde halk Etken değil edilgendir. Onun ne yönetimi belirleme, hatta gerçek anlamda ne de yöneticileri belirleme hakkı vardır. Sözgelimi, halkın kaçta kaçı kravat takar, yüzde biri takar mı dersiniz? Evet. Ama kravatsız kendine benzeyen bir yönetici seçme hakkına sahip değildir. Yöneticiler mutlaka kravatlılardan olur. Yani kravat bir basit bir bez parçası diye düşünebilirsiniz. Ama batıyı simgelemesi, batı tarzı bir giyimi sembolize etmesi açısından devletin mutlaka seçilenlerde şart koştuğu, halktan seçilenlerin daha kıyafet yönüyle bile tümüyle ayrıldığı bir anlayışı simgeler söz gelimi halkın kaçta kaçı Kur'an'ın kanun olarak uygulanmasına karşıdır ama cumhuriyet denilen güya halkın yönetimi rejim ve yöneticileriyle Allah'ın kanunlarını yok sayar halkın seçtikleri kendi kafalarından kanunlar çıkarmak Allah'ın koyduğu kanunları hiç yokmuş gibi tavır takınmak zorunluluğunu hissederler İslam'ın idare tarzı devlet anlayışı bugünkü cumhuriyet yönetiminden çok çok farklıdır İslam halkın yönetimi değil hakkın yönetimi esasına dayanır İslam devleti beyatla iş başına gelen şura denilen emin ve ehil şahsiyetlerin yönetime katıldığı adaletle yani Allah'ın indirdiği hükümlerle onun kanunlarıyla halkın yönetildiği bir devleti ortaya koyar. Ehli hal vel ak denilen alimlerin öncelikle uygun görüp tayin ettikleri, kendisine imam, halife, hülül emir, İslam devlet başkanı gibi ad verilen yönetici, devlet başkanı eğer adaletten ayrıldıysa, yani Allah'ın hükümlerini tüm gerekleriyle yerine getirmiyorsa, Allah'a isyan ediyor veya insanları, yönetme görevini tam yapmıyorsa işte alemler heyeti onun makamından uzaklaştırırlar. Demokrasi ve cumhuriyetse hakimiyetin halkın elinde olmasının adıdır. Aslında halkın elinde olduğu düşünülen yönetim da öncelikle yattığı yerden Atatürk'ün söz sahibi olduğu bir yönetimdir. Onun ilkelerine ters bir kanun çıkartılamaz. Anayasanın ilk giriş maddeleri ki Atatürk'ün ilkelerini içerir, değiştirilmesi teklif bile edilemez. Evet, öncelikle Atatürk yönetir insanları şu kadar yıl sonrasında bile. Sonra para babaları, medya patronları, çıkar odakları ve derin devlet, Amerika ve Batı dünyası, ee, seçilenlerden önce halkın adına halk istese de istemese de yönetimi onlar ne yaparlar? Üstlenirler. Halkın oy verip seçtiği kişiler tüm bu sayılanların isteklerine uymak kaydıyla sekreterya görevi yaparlar. Ee, Miş gibi e, idare etmeye e, yönelik görüntüyü oluştururlar. Evet, bu işte cumhuriyet yönetimi demokrasi denilen oyun e, buralarda böyle oynanılır krallık hakimiyetin kralın elinde olmasıdır e, teokrasi hakimiyetin Allah adına konuştuğunu iddia eden din adamı sınıfının ya da kendini tanrı yerine koyanların elinde olmasıdır cumhuriyette hakimiyetin güya halkın elinde olmasının adıdır buna benzer Diğer bütün sistemler de böyledir. Yani siyasi sistemler hakimiyeti elinde bulunduranlara göre tanımlanır ve ona göre isim alırlar. Sadece İslam hakimiyeti Allah'ta görür, hakimiyeti Allah'ın hakkı olarak kabul eder. Bunun dışındaki diğer bütün beşeri sistemlerin yani ideolojik dinlerin özelliği hakimiyeti Allah'ta görmeyip insanda görmeleridir. Hakimiyeti insanda görmek gibi ortak bir faydaya sahip olduktan sonra bu insanların kim veya kimler sorusuna verdikleri farklı cevaplara göre isim alsalar da Müslümana, Müslümanlara göre bütün bunlar tağuti ideoloji ve şeytani düzenlerdir. Sadece İslam'dır ki inanç, davranış, sosyal ve siyasal düzen, ahlak, dünya görüşü ve ahiret anlayışı Yaşama biçimi ve insanın kendisiyle, Rabbiyle tüm ilişkilerini tanzim eder. Tüm bu alanlarla ilgili kuşatıcı hükümler koyar, bütün beşeri ideolojiler, siyasi, e, insani görüşler hangisi olursa olsun, İslam'ın bakışına göre e, birer batıl dindirler. Dolayısıyla biz hakkı ve hakikati, Başarılar da çoklukta, azlıkta, önde, arkada olmakta değil Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine mutabakatta ararız. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun oldu mu bir iş güzeldir. Neticesi dünyevi olarak hiç olsa bile o Allah'ın razı olduğu insanı mükemmel bir idareye yönelten sistemdir. Evet, bugün maalesef nice camilerde ne yapılacak? E, camilerin devlet dairesi olduğunun ispatı sadedinde e, İslam'ın kendine has bir yönetim tarzı, İslam devleti olmadığı vurgulanacak. O yüzden de demokrasinin, cumhuriyetin, İslam'ın en tasvip ettiği yönetim tarzı olduğu ifade edilecek, yani halkın yönetimi, hakkın istediği yönetimin önüne geçirilecek ve Atatürk'e dualar edilecek, rejime saygılar sunulacak maalesef. Bunlar Müslümanların camilerinin bile işgal altında olduğunu gösteren maalesef ciddi problemlerimizdir. Ve bu konularda nasıl tedbirler alacağız? Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kurtarmadan önce kendi camilerimizi nasıl küfrün, şirkin işgali altından kurtaracağız? Bunları konuşacak bir ortam bile oluşturamıyoruz. Tabi unutmayalım ki aslında küfrün hakimiyeti de çok sınırlıdır. 29 Ekim ile 10 Kasım arasında 15 gün kadar bir fark vardır, bir zaman vardır. Evet, kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. 29 Ekim Müslümanlara ne kazanım getirmiş ki, ne kayıplara sebep olmuş, onları iyi değerlendirmek zorundayız. Türkiye'de ilan edilip uygulanan şekliyle Cumhuriyet rejimi, şeriatla bağların tümüyle koparılıp, layık ve demokratik yönetimi temsil etmekte, batının hakimiyetini simgelemektedir. Evet, padişahlığa karşı çıkan cumhuriyet rejimi 500-600 padişah oluşturmuştur. Ve tabii başında da baş padişah söz konusudur. Ve onlar şeriatında başka bir Kendilerine müdahale edecek bir sistemin de e, uzağında e, tümüyle e, özgür bir şekilde istediklerini yapabilme haklarını kendilerinde görürler. Evet, sevgili kardeşler e, bu vesileyle Cumhuriyet'in kutlanması ve Cumhuriyet'in tekrar hatırlatılması vasıtasıyla e, Türkiye'nin dünyada e, en çok heykelin bulundurulduğu, barındırıldığı ve e, heykellere, büstlere en çok para ayrıldığı bir ülke olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. E, Kemalistler e, Türkiye'yi e, kendi zihniyetlerine göre bahsetti. Putperestlerin razı olacağı bir anlayışla okullarda, kamu kuruluşlarında herkesi Atatürk'ün heykellerine en azından saygı duyacak, insanları kemalist zihniyetle yönlendirecek duruma getiriyorlar. Biz en azından müminler olarak tüm tağutlara karşı çıkması dinimizin Emri olduğunu bilen insanlar olarak bunları kabul etmiyoruz. Bize dayatılan İslam dışı her türlü yönlendirmeyi protesto ediyoruz. Çocuklarımızın okullarda okutulurken haftada iki defa heykellerin karşısında Putperest ayini yapmalarının kabul edilmesinin Müslümanlar olarak mümkün olmadığını tekrar hatırlıyor hatırlatıyor ve yöneticilerden hesap sormayanların büyük vebale girdiğini tekrar gündeme getiriyoruz Evet biz Kemalizm dinini benimsemiyoruz Burası nice ecdadımızın şehitleri ile sulanmış bir vatan ise bizden öncekiler küfrün hakimiyeti için canlarını vermediler. laiklere demokrat ve kemalistlere yönelik fedakarlıklarda bulunmadılar. Bize emanet edilen ülkenin, bize emanet edilen dinle bağlantısını kurmak zorunda olduğumuzu bu vesileyle tekrar hatırlayalım. Evet, biz Müslümanız ve bize dayatılan her türlü gayri İslami anlayışları reddediyoruz yeniden Allah'ın istediği nizamı kurmak için gayret edeceğimize Allah'a Allah'a karşı ne yapıyoruz İnşallah söz veriyoruz Her türlü fedakarlığı Allah için yapmak yönüyle hiçbir şeyden hiçbir kimseden korkmadığımızı kimsenin cennet ve cehennemi olmadığını, sadece Allah'a karşı kulluk borcumuzun ondan başkasına kulluk yapmamak yönüyle gerekli olduğunu tekrar hatırlıyoruz. Ve tağutlara karşı tavrımızı bugünlerde yeniden gündemleştiriyoruz. Rabbim hepimizi muvahhit müminler olarak yaşatsın muahit mümin olarak can vermeyi nasip eylesin inşallah. Ela inna el kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kima kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kur'el kur'an festem'u ileh ve unsitu lalekum turhamun. Auzu billahi mineş şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna dîna aindallâhi l-islâm. Sada